Merhabalar arkadaşlar, öyle bir zamandayız ki bir kitap karanlık bir geceye dokununca o gece binlerce kez değer kazandı. O kadri aradığımız günlerdeyiz, Ramazan'ı bu fani dünyanın bir Ramazan'ı daha uğurlama dönemindeyiz. Gönül Bağı programından hepinize en kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Rabbimiz gönüllerimizi var etsin. Gönüllerimizle ona doğru gönüllü olarak yürümeyi hepimize lütfeylesin. Nihayetinde dünya gerçekten fani. Bizden önce gelenler söylemişler, anlatmışlar, yaşamışlar bir miras bırakmışlar ve emanet edip gitmişler. Biz de aynı kaygılarla, aynı e, mutlulukla, aynı dünyanın geçiciliğine inanan insanlar olarak e, yolumuza devam ediyoruz. Ölüm, her zamankinden daha yakın e, bütün dünyada kol gezerken, biz aziz şehitlerimizi gölgesi altında huzurla gölgelendiğimiz bayrağımız için can veren ecdadımızı, e, aynı duaya amin dediğimiz kardeşliğimiz için, Ömür harcayan hocalarımızı, bütün büyüklerimizi, hepimizin geçmişlerini, sizlerin geçmişlerini rahmetle anıyoruz, yad ediyoruz. Bir gün bizler de bu fani alemden fane olduğumuzda, yaptığımız işlerle, kırmadığımız kalplerle, birleştiren yanlarımızla bizi de hayırla yad edecek nice insanlar, nice gençler, nice nesiller bırakabilmeyi hepimize lütfeylesin. Nihayetinde... İşte bu dünya, işte sonrası, sonsuz alem, ikisi arasındaki o dengeyi Rabbim inşallah hepimize lütfeylesin. Muhterem kardeşlerimiz, ee, hocamız, bugünkü konuğumuz Fatma Bayram hocamız, ondan ben istek ee, bekliyorum bir istek geldi ama hocamızdan mı acaba emin olamadım. Konumuz e, dinden uzaklaşma ve e, gençlerin yeni değer yargıları üzerine olacak. E, çok dolu dolu bir sohbet olacak. İnşallah ben isteği bir göreyim. Zannedersem e, hocam değil... Evet, halimizi konuşacağız, e, halimizi soracağız, halden bilene soracağız. Muhterem e, dostlarımız, değerli arkadaşlarımız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, sağ olun. E, Bursa'nın e, gönül Sultanlarının selamıyla selamlıyorum sizleri. <gülüyor> Allah razı olsun hocam, evet. biz de hürmetle selamlıyoruz. Hürmetler bizden hocam. Bursa Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü'nün 17 ilçesinin kadın ve erkek koordinatörlerinin özel selamını başta ileterek müftülüğümüz, müftülükteki hocalarımız hepsinin mahsus selamlarını ileterek buradaki dostlarımızla beraber bugün bizi kırmayıp Bursa'mıza, Bursa'mızdan aslında uluslararası öğrencilerimizle beraber dünyanın kıtalarına bu akşam sohbet edeceğiz. Kırmadığınız için hepsi adına çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hürmet ediyorum. Selamlar. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Çünkü bütün arkadaşlarımıza hürmet ederim, dua ederim. Allah Teala sahillerini meşgul etsin inşallah. Amin inşallah. Hocam e, tanıyoruz. E, gençlerimiz özellikle takipçilerimiz zaten fazlasıyla biliyorlar. Bir hafız, bir İstanbullu e, hocamız e, Bursa'mıza geldi. Ve bizim hayata dair sorularımızı e, inşallah hani takıldığımız yerleri paylaşacağız. Bir çay tadında muhabbet için geldik. Ramazanınız nasıl geçti? E, emekli oldunuz. Daha evet. Daha rahat çalışmak ve daha çok e, çalışmak için mi emekli oldunuz nasıl gidiyor emeklilik? Ramazan evet. son günleri nasıldır hocam? Ö önce bile selamlıyorum. Buyurunuz hocam. Evet, evet teşekkür ederim hocam. E, Ramazan biliyorsunuz iki senedir çok farklı. Ee, yani eski Ramazanlardan ben yıllardır e, değişmez bir rutinim vardı mukabele okurdum mutlaka Ramazan'da ve her e, mukabelede de Kur'an-ı Kerim'den bir konuyu ele alarak o gün okuduğumuz cüzde o konuyla ilgili ayetleri e, gözden geçirirdik. Böyle 2-3 saat süren e, çok zevkli Marmara İlahiyat Camii'nde Ali Fesu hocamızın da, e, olurdu, çok renkli olurdu fakat biliyorsunuz iki senedir bir inziva Ramazanı e, Cenab-ı böyle murat etti geçirmemizi murat etti fakat bu sefer de sosyal medya var e, hiç inzivada değiliz yani sanki e, ben emekli oldum mu olmadım mı evdekiler de hayret ediyorlar bu nasıl bir e, problem mesela bugün şu anda benim üçüncü programımda evet. hocam evet hocam takip ettik e, dolayısıyla e, biraz meşgulüz ee, sanırım bizlerin kaderi bu. Yani e, ne kadar sınırlamaya çalışsak da haddimizi aşmayalım, çok fazla böyle her şeyi biliyormuş gibi her yerde konuşmayalım desek de e, bize düşen bir görev oluyor mutlaka. Mutlaka bir, bir çekiştirmiyoruz. Hani sizler de öylesiniz mutlaka ee, işte biz meşgul geçiyor hocam, meşgul geçiyor. Yani kendimize çok fazla dönemiyoruz. Zamanı, yani yazmamız gereken yazılar var, sorumluluklarımız var. İnanın e, üst üste yığılmış bekliyorlar. Allah o dertleri bize, bizim gençlerimize de nasip etsin hocam inşallah. Allah yardımcımız olsun. Şimdi Hocam sizi ağırlamışken şimdi bir ekip kurduk. Gençlerden gelen suallerimiz oldu. Daha fazla aslında onları istifade edebilmek için ben hemen müsaadenizle ilk sualimizden hemen yol almak isterim. Çünkü sonra gençlerimiz bana kızar sen az konuşsaydın ya hocam derle ben hemen, hemen <gülüyor> su suallerimi e, yönetmek istiyorum. Şimdi <gülüyor> İslam'ın doğuşuna baktığımızda hocam e, gençler hep var ve önemli rol e, oynuyorlar. Örnekleri çok. Her seferinde e, vurgulanıyor Hani biliyoruz. İslam'ın bayrakları onlar ve yetişkinler de bunun farkındalar. <gülüyor> ve Hazreti Ali Efendimiz Çocuklarınızı yaşadıkları çağa göre yetiştirin hı hı. demiş ve e, o sözü e, ecdadımız kulağa küpe yapmış ve bize gelene kadar e, hep önemli görevlerde gençler hem tebliğ etmişler ve anlatmışlar hayatın her işleyişi yani her noktada kilit rol üstlenmişler hocam. E, günümüze geliyoruz yetişkinlere sorduğumuzda hani gençler... Ya daha yorgun, işte daha pasif, daha e, tarafsız, işte e, din hususunda mu, e, nasıl diyelim daha şüpheci. Eskiden nasıl diye sorarlardı, şimdi artık niçin diye soruyorlar falan. Devam ediyor hocam, bunları görüyoruz. Size göre, e, Fatma Bayram hocamıza göre, geçmişten günümüze e, bu değişim ya da kırılma e, nasıl gerçekleşti, şu an e, buraya nasıl geldik hocam? Evet. Yani hocam o kadar kuşatıcı bir soru ki ben de hani cesaretle buna cevap vereceğim. İşte en azından kayıtlara şöyle geçsin bari bir vaizin düşüncesi bu konudaki düşünceleri öyle geçsin. Yoksa bilimsel bir cevap hani böyle e, akademik işte kuşatıcı ve sadra şifa olacak bir cevap şeklinde değil de bir sohbet esnasında anlatılmış e, düşünceler olarak geçsin. Hocam şöyle düşünüyorum bir defa bu konuda. Yani orta çağda, İslam o çağlarda geldi biliyorsunuz. Ee, i̇nsan ömrü bize söylendiğine göre ortalaması 50-55 yıl. Yani işte İmam-ı bilirsiniz dede olma yaşını 25 yaş olarak belirlemesine. Yani 25 yaşta biyolojik olarak bir insan hani dede olabilir. Ee, Dokusuyla gençlik e, çok daha böyle hızlı geçen, ve e, öyle uzun uzun yıllarca süren işte babadan haçlık alarak, anne babadan haçlık alarak okunan bir dönem değil. Yani insanlar evet. çok yakın zamana kadar bizim anne babalarımız 15-16 yaşlarında evlenmişler, hayata başlamışlar. Yani benim babam mesela e, köyümüzdeki evi e, bütün her şeyiyle, bugün hatta konuştum dizisiyle, yani dağdan odunlarını kesmek, yani ağaçları kesmekten tutun da bir evin işte çatısını çatan'a kadar her şeyle kendisi yapmış. Yani dolayısıyla o insanların çok hayata çok daha erken yaşlarda başladıklarını, sorumluluklar üstlendiklerini. Ee, ilmi de ilmi e, gelişmeyi de böyle hayatla bıçakla keser gibi kesmediklerini yani bir taraftan evliler çoluk çocukları var işleri güçleri var bir taraftan da ilim tahsili devam ediyor belki de ilimler bugünkü kadar ço çoğalmamıştı yani uzmanlaşmak bir konuda uzmanlaşmak belki bugünkü kadar zor e, değildi orasını bilemiyorum ama dünyaya baktığımızda da hocam biz, e, ben biraz e, batıda işte çocuklar orada okudular falan gittik git, geldik biliyoruz Mesela dünyaya baktığımızda da çocuk zengin bir ailenin çocuğu bile olsa Avrupa'da, Amerika'da, yani zengin derken, ultra zengin söylemiyorum evet. ama hani onun üstünde bir ailenin çocuğu bile olsa liseye giderken part time çalışıyor. Yani benim e, akrabalarımın çocukları mesela işte markette iki saat çalışıyorlar, e, harçlıklarını çıkarıyorlar, üniversiteye başladıklarında biliyorsunuz işte kabul edersiniz etmezsiniz evden ayrılıyorlar yani artık kendi hayatları ayaklarının üzerinde duruyorlar. Amerika'da ve şeyde siz söyleyin Avrupa'da üniversiteler bile buna göre organize edilmiş. Yani insanların hem çalışıp hem okuyacakları düşünülmüş. Ders programları her şey. Şimdi bizde mesela soruyorum ben kaç dersiniz var? 12 tane dersiniz var diyor. Mümkün değil. Yani bir dönemde 12 ders okuyan bir çocuk ne yapabilir ki ondan başka? Yani öyle bir şey kurmuşuz ki hocam sebebini bilmiyorum. Bizim toplumumuzu düzenleyenler, toplum mühendislerimiz yani çocuk 25-30 yaşına gelene kadar hiçbir şey yapmıyor okumaktan başka. Sınavlara giriyor sürekli, sürekli okuyor yani eğer eğitim görecekse. Böyle bir dünya kurmuşuz. Yanlış yapmışız hocam bence. Yani sorumlulukları çok geç veriyoruz, aile aile da öyle, yetiştirme tarzımızda öyle. Çocukların hele bugün müreffof yaşam sürüyorlarsa hem hemen ben hiçbir sorumlulukları yok evde yapmaları gereken. Yani bütün bunların yani kendi elimizle yaptığımız şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir genç dünyaya işte sizin az önce saydığınız vasıflarla pasif, yorgun, işte şüpheci falan gelmez yani. Doğru. E, onu biz o hale getirmişizdir. Yetişkinler o hale getirmiştir. Kurduğumuz sistem onu o hale getirmiştir bezzettin Çetiner hocamız vardı var yani hayatta hala Allah uzun ömürler Tabii, versin yani. gitmiyorum bizim tefsir hocamız da bunun mezun olduktan sonra bir konuşmasını dinledim ben mezun olduktan sonra konuşmasında dedi ki hoca bence dedi zorunlu eğitim bir yıl olmalı dedi Allah Allah ne diyor hoca diyorum şimdi bir yıl olmalı dedi çünkü dedi okuma yazma ve dört işlem bir yılda bu öğrenilir dedi. Ondan sonra okumayacaksa adam onu 8 yıl 10 yıl okutmaya gerek yok yani hayata atılsın tabii bu çok marjinal bir düşünce ama e, biz hocam öyle yapmadık şu anda e, bilmiyorum yani bakıyorum gençlere onlara da yazık yani bir meslekleri yok bir hobileri yok doğru dürüst e, bir hiçbir şeyle meşgul olacak mesela ben tanıyorum çevremde benim de oğlum vardı. Çok iyi bir sporcuydu yani milli sporcuydu ama ya sporu bırakacak ya akademik hayat bırakacak. Yani ikisini bir arada yürütemeyeceği şekilde bir program yapıyoruz biz. Dolayısıyla ben biraz bizim kurduğumuz sistemden kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz da hocam her dönemin kendi sorunları var. Yani dünyada bir dönem işte pozitivist cereyanlar hakimdi. Biliyorsunuz akılcılık, işte gözle görünmeyen her şeyin inkar edildiği. Hippilik mesela benim gençlik yıllarımda Hippi e, düşünceği bütün dünyaya hakimdi. E, şimdi de hocam şüphecilik ve hakikat sonrası çağ deniyor biliyorsunuz yaşadığımız çağ. E, yani e, ger, e, hepimizin dışında uymamız gereken bir hakikat yok. E, hakikat kişiden kişiye değişiyor. Herkesin kendi hakikati var. İşte, e, dolayısıyla bütün o e, yaşanan çelişkiler uzaklaşmaların temelinde biraz da çağın ruhu yani bu yaşadığımız çağın ruhu Dolayısıyla bu çağdaki Müslümanın imtiı söz konusu böyle şey. Allah razı olsun çok da güzel düşünüyorsunuz hocam inşallah Allah oradan uyandırsın toparlasın bizleri yoksa e, sınırlar anahtar iyice demiş ettiğini düşünüyorum hocam anahtar kelime Bence o yani çocuklara bir sorumluluk verdik de mi yapmadılar. Doğrudur. Hani biz onlara gerçekten insan yerine koyup hani yetişkin biri gibi fikirlerini dinleyip ondan sonra ihtiyaçları üzerinde tartışıp işte yani ciddi bir yere koyduk mu onları öyle bakmamız lazım. Doğrudur hocam. Ee, hocam son yıllarda özellikle Türkiye'de de gençlerin işte dinden uzaklaştığıma hatta işte deizm, ateizim, agnostizm gibi. Yani bütün bu akımların etkisi altına girdiklerine dair yaygın bir kanaat var. İşte dernekler var, çalışmalar var. Size göre gerçekten misal deizm veya bunun gibi herhangi akımlar da tehlike söz konusu mudur? Söz konusuysa bu durumun sebebi nedir? İnternet, günümüz sosyal medya işte şu an kullandığımız gibi alanlar. Bu gelişmelerin, kullandığımız din dilinin... Beklentilerimizin, iletişim yöntemlerimizin bunda payı nedir hocam? Ne kadardır? Hı hı. Evet. Hocam bu işte var mı yok mu meselesinde de çok tartışmalar var biliyorsunuz. Kimisi evet. böyle bir şey yok. Bu işte abartılmış bir suni bir problem. Bizim böyle bir problemimiz yok. Bizim gençlerimiz çok sağlam, işte çok idealist. Böyle demeyi tercih ediyorlar. Ben de abartıldığı kadar çok olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bizde e, insanlarda şöyle bir eğilim var. Kötü örnek her zaman çok daha fazla konuşuluyor. Yani e, mesela şunu örneklerim. Bugün de bir konuşmamda örnek verdim. E, mesela siz haberlerde hiç işte ailesine çok müşrik davranan, çok cömert davranan hanımının kalbini çok güzel işte e, kazanan, çocuklarına çok güzel örnek olan bir babanın haber yapıldığını gördünüz mü? Halbuki yüzlerce böyle baba var. Ama eşini öldüren bir adam haber oluyor. Yani eşini öldürürse bir baba haber oluyor. E, dolayısıyla yani böyle kötü örneğin çok yaygınlaştırılması çok... Ama bu insanda bir eğilimmiş. Yani ben onu biraz soruşturdum. E, i̇nsan öyle yani iyi örnekleri çok fazla anlatma ihtiyacı duymuyor. Ama bir tane kötü örnek çıktığında onu büyük bir abartıyla, büyük bir felaket e, fellallığıyla anlatma eğilimindeyiz hani e, gerçekten gençler akın akın deist mi oluyor o kadar olduğunu düşünmüyorum. E, fakat e, bize kadar ulaştığına göre bu ve her gün bana en az bir iki tane, en az bir iki tane yani ben evimden çıkmıyorum yani bana bile ulaştığına göre e, bu şeyler, e, bu problemler demek ki böyle bir eğilim var. E, pandemi öncesinde hocam bir sanırım bir 10-15 kadar Genç kızla oturup konuştum bu konuyu çünkü aileleri benimle görüşmesini istemiş. Ailelerde de şöyle bir şey var yani bunu şuna benzetiyorum işte kanser dördüncü evreye gelmiş hangi doktora gitsek de kurtulsa diyor. Halbuki yapılması gereken onun işte çok daha öncesiydi. E, fakat işte zannediyor ki bir hocayla konuşursa düzelir. Köprüden önce son çıkış gibi işte bize geliyorlar e, gençler. Bunlardan e, bizimle konuştuktan sonra vazgeçen Veyahut işte tekrar bu konuyu tekrar ciddi bir şekilde düşünmek isteyen 2-3 kişi ya olmuştur ya olmamıştır. Çoğunluk zaten kararını vermişti. Dolayısıyla bu bana da geldiğine göre ki ben hani toplumda çok aktif böyle sosyal hayatta çok aktif bir insan değilim. Bana kadar geldiğine göre demek ki ciddi bir şey var yani bir akım var dinlevileşme akımı var hocam. Buna illa deizm demeyelim. Mesela deist olmuyor çocuk. Allah'a inanıyor gene. Dine inanıyor. Ama dini pratikleri bırakmak istiyor. Yani bilhassa da örtüyü. Yani baş örtüyü ve örtünmeyi bırakmak isteyen, onu taşımak istemeyen çok ciddi sayıda genç kız var. Ve genç kız demeyelim hanım var. Yani 40-45 yaşlarında da var bunu yapanlar. Ve bu konu hakikaten o deist ve ateist olanların sayısından çok daha fazla. Çok daha yüksek oranda başörtüsünü bırakmak isteyen, tesettürü bırakmak isteyen hanımlar var. Genç kızlar var. Benim gözlemim hocam, bu işte birebir görüşmelerde. Çünkü ben bu 10-15 kişinin her biriyle yaklaşık 2-3 saatlik özel randevulaşma suretiyle görüştüm. Gözlemin ikiye ayrılıyor bunlar. Biri, bir grup hakikaten üzerinde düşünmüş. Mesela işte bir takım videolar dinlemiş. Bazı işte Programları izlemiş. Daha çok da YouTube üzerinden ve sosyal medya üzerinden takip etmişler. Ve e, zihinlerinde sorular oluşmuş. Yani hakikaten işte örtünmek diye bir emir yok. Bunu biz uyduruyoruz. Biz böyle anlıyoruz. Allah böyle bir şeyi emretmiyor. Ya da işte ahlaklı olmak çok mühim. Hani bunları uygulamak bu kadar mühim değil gibi. Böyle... Veya işte din gerçekten hani e, Kur'an hani bunu kim yorumluyor işte peygamberin sözleri gerçekten peygamberin sözlerini hani biliyorsunuz böyle kuşkulara kapılıp ben bunu entelektüel kuşku diyorum hani biraz evet. daha sert bir şeyle e, kuşkulara kapılıp dinden uzaklaşanlar var bunların sayısı çok az hocam yani bu 15 kişi içinde 2-3 kişidir bunun oranında geriye kalan büyük çoğunluk e, böyle bir şey de yok kitapta okumamış birini de bir şeyle e, takip etmemiş bir tartışmayı, bir tartışmada e, fikir beyan edecek kadar bir e, şeyi de yok, müftesebatı da yok. Hazlarına aykırı buluyor. Yani diyor ki işte ben özgürce yaşamak istiyorum diyor. İşte ben e, bir nargile kafeye gidip sabaha kadar oturmak istiyorum orada gençler, arkadaşlarımla beraber diyor. Bana ters ters bakılmasını istemiyorum diyor. E, her şeyi yapmak istiyorum. İşte spor yapmak istiyorum diyor. Konsere gitmek istiyorum diyor. Bunların hepsini yapmak istiyorum ve başörtüsü bunlara engel oluyor. İşte bulunduğum her yerde bütün bakışları üzerime çekiyorum diyor. Kimdi? Şimdi şu anda ismini... Emrah Çelik. Emrah Çelik hocam bir akademisyen Allah uzun ömürler versin. Ahmet Özel Hoca bana bunun bir YouTube videosunu gönderdi. Dedi ki bunu bir izleyin dedi. Emrah Çelik Almanya'da sosyolojide doktora yapıyor ve Türkiye'deki gençlerde dinden uzaklaşma üzerine. Konusu bu. Onu izledikten sonra ben biraz bu konuyu çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de işte bu konuya nasıl bakılıyor, işte gençlerimiz bunları nasıl değerlendirecek vesaire. Orada dört tane sebep tespit etmiş Emrah Çelik. Bence bu artırılabilir. Biraz ben makalelere bu konuda yazılmış makalelere falan da baktım. Hakikaten çok örtüşüyorlar yani. Temelde dört sebeple insanların dinden uzaklaştıklarını söylüyor. Birincisi bireysellik, hocam bireyselcilik daha doğrusu. Yani benim hayatım, benim kararım, ben işte karar veririm. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna ben karar veririm. Ben e, akıl bilebilir. İkincisi zaten hemen akılcılık evet, bunun arkasından. Akıl bilebilir, işte e, akla uygun değil dini şeyler. Özellikle hadisler e, ve dinin çeşitli yorumları akla çok aykırı, bilime çok aykırı, yani bilimle ve akılla çelişen, biliyorsunuz bununla ilgili e, çok harıl harıl çalışan bir grup var hocam. Yani bizim evet. kendi ilahi camiamızda da maalesef. E, evet. işte şey, yangına körükle giden. Evet. E, Dolayısıyla bunlar aykırı işte diye düşünen ve o akılcılığın, bireyselcilik ve akılcılığın doğal sonucu olarak bu ikinci madde içerisinde e, sekülerleşme, yani dinyevileşme, ahirete yönelik yani nasıl diyelim kısa vadedeki konfor için uzun vadedeki e, rahatlığı veya işte vaatleri harcama, harcamak. Harcıyor. Yani diyor ki çok uzak. Ahiret çok uzak diyor. Yani ben bu dünyada mutlu olmak istiyorum. Bu dünyada rahat etmek istiyorum diyor. İkinci sebep bu. Üçüncüsü e, bu çok e, ilginç. E, mekanla ve insanlarla etkileşim. Hocam yani işte demin söylediğim nargile kadar Yani bu Dinleyenlere Emrah Çelik'in kendisine de biraz garip gelmiş fakat bana hiç garip gelmedi çünkü ben onu gençlerden çok duydum. Yani her yere gitmek istiyor. Mesela bir rock konserine gitmek istiyor. Ya bizler biz önceden derdik ki bizim orada ne işimiz var derdik. Yani o müziği sevsek bile öyle bir konsere gitmeyi hiç düşünmezdik yani. Evet. Ee, işte Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz sizin dininize hakaret ediliyorsa alay ediliyorsa oradan uzaklaşın oradan kalkın o sözü dinlemeyin e, diye ait kelimeler var hani o e, her mekanda bulunma isteği mesela biz içki içilen bir yerde türlerimiz diken diken olur yani mecbur kalmışsak öyle bir yere gitmeye bir düğün mesela bir akrabanın düğünü falan 10-15 dakika oturur hemen kalkardık hani hiçbir yerde hiçbir ortamda rahatsız olmamak ve her yerde bulunmayı istemek Üçüncü sebep bu. Ve tabi o bulundukları yerlerdeki insanlarla etkileşim. Hmm. Dördüncü faktör olarak da hocam, işte biz bunun üzerinde biraz durmalıyız. İmamatiklerdeki meslek dersleri öğretmenlerinden tutumda, işte cami imamları, ailedeki dini temsil eden aile büyükleri, bunlara varıncaya kadar ve siyasetçiler yani dindar siyasetçiler öyle diyelim. Hepimizin hep beraber yani, e, kötü örnek olmalısız. Yani gençlere e, dürüst, işte ahlaklı, vicdanlı, samimi, e, efendim, gerçek bir dindar, hani ağzından, elinden, dilinden kimseye kötülük gelmeyen, gerçek bir dindar profili işiniz. Başta aile büyükleri olmak üzere. Mesela başka araştırmalarda, bugün biraz daha bu konuyu sizinle konuşacağımız için biraz daha baktım makalelere. Çocukluk travmaları da önemli bir faktör hocam. Mesela bunu e, bir psikolog arkadaşla, ergenlik psikolojisi üzerine çalışan bir arkadaşla e, müzakere ettim. E, dedim ki ben şöyle düşünüyorum hocam, yanılıyor muyum diye o arkadaşıma sordum. E, benim gözlemim e, otoriteyle problemi olan çocuklar, o otoriteyle savaşamadıkları için, mesela bu otorite babası olsun dedim ki, veya annesi olsun, Bununla savaşamıyor çünkü karşısında gerçekten kendini savunacak biri var ve o çocuk ona muhtaç. Yani onun bakımına muhtaç, onun parasına muhtaç, onun desteğine muhtaç. Onunla savaşmayı göze alamıyor. Onu da üzecek şekilde otoriteyi yukarıya doğru yükseltiyor ve en yüksek otoriteye savaş açıyor. Yani Tanrı'ya savaş açıyor. Tanrı inancı çünkü... Ee, Tanrı burada kasten söylüyorum Tanrı kelimesini evet. ee, şey yapıp o çocuğun karşısına çıkıp kendisini müdafaa etmeyecek yani. Evet. Ee, istediğini söyleyebilecek ve hiç e, bir risk de almış olmayacak. Yani dünyevi açıdan hani, bir risk evet. almış olacak. Üstelik de kendi canını yakan ve kendisini rahatsız eden anne babasından da çok güzel bir şekilde intikam almış olacak. Çünkü onları çok üyecek. Hani evet. e, deist olduğu ateist evet. olduğunda Onları çok üzecek. Yani bu tip çocuklarda hocam, bunlar ciddi sayıda. E, bu tip çocuklarda e, meseleleri dinlediği, meseleleri ebeveynleriyle. Hmm. E, mesela o psikolog arkadaş şunu söyledi, şöyle bir e, gözlem yapmış. Mesela bu tip e, böyle bir travması olan e, olduğunu tahmin ettiği bir çocuk e, dinden uzaklaşmış, işte ateist olduğunu söylüyor. Ona demiş ki. E, Tanrı'ya hangi konularda kızgınsın? Bunu yaz. Bir kağıt vermiş önüne. Yaz. Yani Tanrı'ya hangi konularda kızıyor? Yazmış. Çocuk. Şimdi Tanrı kelimelerini çıkar, baba kelimesini koyduk. Birebir örtüşüyor. Yani aslında babasına kızıyor. Ama babasıyla savaşacak gücü yok. Çünkü onun karşısında çok çaresiz. Dolayısıyla mesela işte hocam taciz, istismar, ensest, gibi kötü hatıraları olanlar. Bunlar bizim düşündüğümüzden daha fazla sayıda. Çünkü evet. kol kırılır ne kalır diye çoğu aile bunu belki de haklı olarak bilmiyorum, öfbas ediyorlar. Ve o çocuklar bir takım mağduriyetlere bu kadar vahim olmasa da mesela ayrımcılığa maruz kalan kız çocuklar bilhassa. Ayrımcılığa maruz kalanlar o haksızlıkları, o uğradıkları kötü muameleleri ee, işte teorisi dediğimiz o kötülük problemiyle birleştirip e, bunu Tanrı inancına fatura ediyorlar. Burada bize çok büyük iş düşüyordu. Kime hocam? İşte meslek ders hocalarına Kur'an kursu hocalarına biz vaizlere işte medyatik olan yani insanlara hitap eden bütün e, dindar insanlara yani. E, bizler e, çok güzel örnekler olabilirdik. Çok iyi açıklayabilirdik o çocuklara. Ee, onu da yapamadığımızı düşünüyorum. Çeşitli sebeplerle. Ee, herkes kendine göre haklı. İşte İmam Hatip'teki öğretmen diyor ki benim bir müfredatım var onu yetiştireceğim diyor. İşte çocuğu Arapça öğreteceğim. Nasıl ben bunu sevdirerek yapacağım diyor. İşte bir, bir dil çalışması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim ezberlemesi gerekiyor mesela. Hani ben onunla konuşacak mıyım sürekli? Dersini işleyeceğim diyor. Herkesin kendine göre gerekçeleri var. Dilimizi güncelleyemedik hocam. Çocukları takip edemedik. Bir de onlarla konuşmadığımız için her şeyin yolunda zannediyoruz. Yeah. Yani konuşmuyoruz ki. <gülüyor> konuşmak işte yemeğini yedin mi? Sahura kalkıyor musun? işte, Kaçta kalkacaksın? Yarın dersin var mı? Bunlar konuşmak değil yani. Öyle hocam. Yani ben deizm ve ateizm diye bir problemin olduğunu düşünüyorum dinden uzaklaşma, sekülerleşme illa inancını kaybetmek şeklinde olmasa da pratikleri bırakmak yani dini hayatın dışına çıkmak şeklinde ciddi bir akışın olduğunu düşünüyorum. Belki abartıldığı kadar çok sayıda değil ama geçmişe kıyasla yani bundan bir 10 sene 15 sene öncesine kıyasla çok ciddi sayıda böyle bir akış var hocam. Var hocam. Çok kıymetliydi hocam buradaki bilgiler ve gerçekten öze doğru, içe doğru İçten uyanmaya doğru inşallah vesile olsun, dua niyeti olsun diyelim. Hocam, buyurduğunuz üzere gençlik ve özgürlük insanın özgür bırakıldığı kavramı, özgürlük kavramını aldığımız zaman az önceki sorudan. E, dinin insanı özgür bıraktığını söylüyoruz, hani aynı gençler hı hı. aynı problemlerden yola çıkacak olursa, ama inanmak ya da inanılmak noktasında özgür tamam, özgür ama. İnanmadığımı söylediğim zaman da karşımda bir cehennem devreye giriyor. Hı hı. Genç için söylüyorum. Yine dinin insanın pek çok özgürlüğünü kısıtladığını hı hı. görüyoruz. Onlar açısından hani baktığınız zaman işte mekan az önce buyurduğunuz üzere. Yani şöyle özetlersek, İslam'a göre bu anlamda hı hı. gençlik yıllarında özellikle özgürlük nedir? Bütün bu çelişki gibi gözüken ve belki de pek çok gencin dinle arasına Set oluşturan aslında bu tarz e, sorulara nasıl cevap vermeliydik ya da vermeliyiz? İslam'ın özgürlük anlayışı nasıldır? Evet, e, yine tabii çok kapsamlı şeyler bunlar. Hocam korkuyorum yani bir e, İslam alimi değilim ben. Bir mesela Kelamcı'nın burada cevap vermesi lazım, bir İslam felsefecisi'nin cevap vermesi lazım. Yine Biz, bir, vaizin bir, anladığı vaiz kadarıyla, bir vaizin anladığı kadarıyla diyelim hocam. Eyvallah. Şimdi bu arkadaşlarla, gençlerle ben konuşurken bunları çok güzel izah ediyorum hocam. Yani ben izah ettiğimi düşünüyorum ama onlar, yani genelde e, gençlerle diyaloğum fena değildir. E, bütün Maşallah. meslek hayatı boyunca e, bir tane çalışmamı mutlaka gençlere ayırmışımdır. Yani onların gelebileceği yerlerde ve saatlerde de yetişkinleri kabul etmediğim, bir programım mutlaka olmuştur. Ee, kendi çocuklarım lise çağlarındayken beşer yıl, beş yıl her birine, beş yıl birine e, evde onların arkadaşlarını eve toplayarak haftada bir gün sohbet yaptım. Yani kendi evimde, çaylı böyle. Ee, yani onlara daha şöyle diyeyim hocam, değer verdiğinizde, e, dinlediğinizde ve e, onları yargılamadan ve küçümsemeden Hani anlayarak, onları gerçekten anlayarak, burada bu gerçekten kelimesinin altını çiziyorum, e, konuştuğunuzda e, anlaşabiliyorsunuz. Ama e, işte o e, son aşamaya gelmemiş olmaları gerekiyor. Yani koruyucu hekimlikle, hocam, evet. hani derrahi e, arasındaki fark gibi benim söylediğim, e, çok öncesinden beri o iletişimi, o köprüyü kurmuş olmanız gerekiyor. Şimdi ben mesela bu görüşmelerde gençlere diyorum ki az önce bireyselcilik dedik değil mi? Birinci sebep işte benim hayatım, benim bedenim diyor mesela. Benim bedenim. Kimse karışamaz diyor. Ben ina nasıl inanacağıma kendim karar veririm diyor mesela. Mesela ben de diyorum ki yani bak sana bu bize, hep bize bunu pompoluyorlar. Yani bu düşünceyi. Peki giyineceğin zaman ben karar veririm diyor musun? Giyinirken. Yani mesela ne giyeceksin? ...hani bu yaz ne giyeceksin mesela? Neler in neler out? Yani evet. bir moda var değil mi? Evet. O moda sana diyor ki bu yaz şu renkler moda... ...işte pantolonun boyu şu kadar olacak... ...işte evet. ne bileyim e, tişörtler şöyle olacak falan diyor. Ve sen onu almak için, onun gibi olmak için... ...hani çırpılıyorsun ve bunun özgürlük olduğunu düşünüyorsun. Yani din seni böyle giyinme dediği için... ...din kötü oluyor, senin özgürlüğünü kısıtlamış oluyor... Ama sana şöyle giyineceksin diyen bir moda sektörü senin kısıtlamış olmuyor. Yani bu buradaki çelişkiyi bir defa görmen lazım. İşte nasıl evleneceksin, nasıl yaşayacaksın, nasıl eğleneceksin hepsi bunlara sana empoze ediliyor. Nasıl tüketeceksin? Yani bana sorarsanız hocam, dünyadaki bu istediği kadar felsefi ve entelektüel boyutu olsun bu bireyselleşmeyi körükleyen bütün cereyanların ben küresel kapitalizme hizmet ettiğini düşünüyorum. Hı. Çünkü birey, yani düşünün birey, da ailesiyle beraber o, toplumunun kendi değerlerine sahip işte bir geleneksel bir dünyaya ait, yani bu da mahalle kültürü diyebilirsiniz, akraba kültürü diye böyle bir bireyi mi ayartmak daha kolay? Yoksa işte bütün bunlardan e, sırt çevirmiş bütün bunlara ve tek başına ben karar vereceğim diyor. Bunu mu ayartmak daha kolay? Anlatabildim mi? Yani tüketim söz konusu olduğunda giyim kuşam eğlenme işte mesela insanlar mesleklerini gerçekten kendilerini e, şey buldukları hazır buldukları ve sevdikleri alanlarda mı seçiyorlar yoksa kendilerine empoze edilen alanlarda mı seçiyorlar? Ben yani hiçbir konuda özgürlük e, tartışması yapılmazken iş geldiğinde orada özgürlük tartışması yapılıyor. Bir de yapılsın yine bu iyidir. Yani fikri yap düzeyde yapılan hiçbir tartışmaya karşı değiliz. Orada da şunu söylüyorum ben gençlere ve kendinize de yani bizim yaş grubuna da e, Erich Fromm'un bir kitabı var hocam Özgürlük Korkusu diye. Orada Erich Fromm diyor ki Mutlak özgürlük herkesin çok istediği dilde ama hiç kimsenin üstlenemediği bir şeydir. Çünkü mutlak özgürlük tam bir sorumluluk demektir. Yani özgürlükle sorumluluk arasında doğal bir bağ var. Ne kadar özgürseniz o kadar sorumlusunuz. Yani şöyle diyeyim, ben mesela istediğimi yemek istiyorum ama kilo almak istemiyorum. Böyle bir şey var mı? Yani aklıma seni yersen İstediğim miktarda yersen kilo alacağım demektir. Yani çok açık bu. Ama niye sen beni tehdit ediyorsun? Yani ben yemek istiyorum ama kilo almak istemiyorum. İşte doktora gidiyorum. Doktor diyor ki sigarayı iyi bırakmalısın. Sigara içmiyorum da. Yani örnek olsun diyor. Sigarayı bırakmalısın diyor. Sigarayı bırakmazsan bak ayağın kesilecek. Kangren olacaksın diyor. Doktora diyor muyuz? Sen beni niye tehdit ediyorsun ama? Yani ben özgürce kendim karar vermek istiyorum. Buna demiyoruz değil mi? İşte Cenab-ı Hakk'ın da cehennemi anlatması hocam, e, bu, bu korkutma yani bu tehdit e, şey değildir. İnsanı böyle öcüyle bilmem neyle korkutma gibi evhama dayalı bir korku değildir. Nereye varacağını, bu işin sonunun nereye varacağını önceden bildirmektir. Buna imzar diyoruz biz zaten. da korku arasındaki fark şudur, hastalıklı korku. Hastalıklı korkuda hocam korktuğunuz şeyden kurtulmak için ne yapacağınız belli değil. O yüzden de korkarsınız. Mesela karanlıktan korkmak hastalıklı bir korkudur. Çünkü ne yapacaksın? Nasıl kurtulabilirsin ki? Karanlık var hayatında. Yani. Ama cehennemden korkmak böyle değildir. Son derece işlevsel bir korkudur. cehennem, Yani takva dediğimiz işte. Cehennem korkusu. Sağlıklı bir korkudur. Niye? Çünkü sen cehennemden korkuyorsan ne yapacağın bellidir. Cehenneme gitmemek için ne yapacağın bellidir yani. Bir de Allah Teala yani yarattığı düzen hakkında size haber veriyor. Bu şuna benziyor hocam ben şuna benzetiyorum bir turizm seyahat firması düşünün siz işte onunla beraber diyelim ki Peru'ya gideceksiniz hiç bilmediğiniz bir coğrafyaya bu seyahat acentası size broşür gönderiyor diyor ki bakın diyor Peru'da iklim şu diyor biz diyor orada şu yükseklikte bir dağa tırmanacağız tansiyonunuz varsa kalbiniz varsa işte kontrol ettirin diyor yanınıza şöyle giysiler alın diyor. Ondan sonra işte orada yiyecekler çok hijyenik olmayabilir, yanınızda şunlar şunlar bulunsun diyor değil mi? Size bilgi veriyor. Buna bir diyoruz. Şimdi seyahat firmasına diyoruz, ya sen beni niye korkutuyorsun ya? Demiyoruz değil mi hocam? Tam tersine teşekkür ediyoruz. Bizi önceden bilgilendirdiği için, sürpriz olmadığı için ve hazırlıklı gideceğimiz için. İşte allah Teala'nın yaptığı da tam olarak budur. Ve bana sorarsanız ben bireysel Kur'an'da bireyselleşmeye nasıl bakıldığını anlatmıştım bir e, çalışmada. Evet. Orada da mesela ben kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de e, Allah ile ilişkimiz açısından tam bir bireyselleşme olduğunu düşünüyorum. Allah karşısında tek başınasınız hocam. Dünyada da ahirette de. Hiç kimsenin size faydası olmayacak. Sağınıza bakacaksınız, solunuza bakacaksınız. Sadece amelinizi göreceksiniz. E, mesela Kur'an-ı Kerim bizi sürekli atalara bağlı olmak Tam uyarır değil mi? İnsanları yani çevre koşullarını önemseyerek Allah'ın yolunu terk etme noktasında bizi uyarır. Tek başınıza geleceksiniz Allah'ın huzuruna der. Yani dolayısıyla Allah Teala bizi bana sorarsanız tam anlamıyla özgür bırakmıştır. Ve hiç kimse Allah kadar özgür bırakamaz hocam. Bunu Çok nereden biliyorum biliyor musunuz? Buyurun. Nereden, şundan biliyorum. Ben bir anneyim. Ve çocuklarım var. Şu anda üçü de evde torunlarım var. Falan. Ha, Ama hocam, çocuklarımı yetiştirirken eğer benim elimde bir güç olsaydı onları mum gibi yapardım hocam. İstediğim gibi yapardım. Yani kendileri olmalarına asla izin vermezdim. Çünkü anne babaların çocuklarıyla ilgili hayalleri var ve çocuklar o hayallere her zaman uymuyorlar. Uyumadıklarında o anne baba nasıl içi içini yiyor değil mi? O ebeveyn allah Teala'yı düşünüyorum ben Benim Rabbime en çok hayran olduğum yer burasıdır hocam. allah Teala'yı düşünüyorum. Bana tam olarak gücü yetiyor değil mi? Yani yarın beni mum gibi yapabilir ama yapmıyor. Diyor ki ben sana kendini bırakıyorum sadece sana bildiriyorum diyor. Ama biz bildirmesinden de rahatsızsak yani niye cehennem var peki? Ya sana gideceğin yeri söylüyor yani eğer diyor bu yolu seçersen cennet var. Bu yolu seçersen cehennem var diyor. Serbestsin diyor. Şimdi bu özgürlük değil mi? Yani buradan Ankara'ya gideceğim. Mersin'den de dolaşabilirsin. Şimdi düzle basıp 3 saatte de gidebilirsin. Evet. E, Mersin'den dolaşırsan 24 saat sürecek. Sana bunu söylersem ben senin özgürlüğünü sınırlamış mı oluyorum? Sen gene Mersin'den gidebilirsin. <gülüyor> Sen bilirsin ama 24 saat sürecek diyorum o zaman. Yani bu bilgilendirmeyle özgürlüğü kısıtlamayı karıştırmamak lazım. Ben Allah teala kadar bizi özgür bırakan hiç kimse, hiç kimse olduğunu düşünmüyorum hocam. Yani bizim ne? Mesela bir iş yerine giriyorsunuz. Ben o gençlere soruyorum. Siz şimdi mezun oldunuz ve bir plazada işe girdiniz. Sizi ne kadar özgür bırakıyorlar? Hocam ben biliyorum, hikayelerini dinledim. Diyelim PR'da çalışıyorsunuz. Ne diyor biliyor musunuz yöneticiniz? İki kilo bile alamazsın diyor. PR'da çalışıyorsan diyor. işte eteğin boyu şöyle olacak, ayakkabın böyle olacak, şu renk giyilemezsin. İşte bunların hiçbiri özgürlüğüme karışmış olmuyor ama. Yani bunları hiç kimse tartışmıyor. Bakın iş dünyasında nasıl bir tiranlık var, nasıl bir tiranlık var. Evet. Yani hiç kimse yani insanlık dışı falan demiyor. Ama allah Teala karışmıyor da üstelik. Seni serbest bırakıyor. Sadece akıbetini bildiriyor. Bak diyor böyle yaparsan bunun sonu bu olacak diyor. Ama sen bilirsin, yapabilirsin gene illa istiyorsan diyor. Bence tam bir özgürlük. Yeter ki sor denelim hocam. İnsan özgürse sorumluluğa da hazır olmalıdır. Çok ben okulu bırakıyorsam onun sorumluluğuna hazır olmalıyım. Örtün de bırakıyorsam o zaman onun da sorumluluğuna hazır olmalıyım. Böyle. Eyvallah hocam, çok çok güzel, çok tam yerinden hocam. Bununla da alakalı ama biraz daha hem özgürlük hem e, aslında bu dille alakalı şimdi çeşitli internet platformları var hocam, müzik grupları var az önce buyurduğunuz üzere hani şöyle giyinemezsin, şu renk giyineceğim, e, bakımın şöyle olacak evet. falan, hani bütün bu müzik grupları youtuberlar, filmler evet. kısa filmler, klipler e, İslam'da hoş görülmesi mümkün olmayan gayri ahlaki eğilimler grupları ne dersek ve bunlara mensup bireyler. Gençlerimizin, özellikle dindar ailelerin çocukları da dahil olmak üzere söylüyorum. Çoğu tarafından hoş karşılanmaya başlandı. Yani duyduğumuz haberler bize gelenlerden hoş karşılanıyor. Maruz kaldıkları yoğun propaganda sebebiyle dinin bu konudaki yaklaşımını direkt olarak aktarmak bile işe yaramamaya artık az önce de söylediğiniz gibi. Dahası tepkiye sebebi oluyor. Hani aşağıdaki otoriteden ta yukarıya kadar tepkiler büyüyor. Özellikle bu konuda nasıl bir e, dil e, geliştirebiliriz? Nasıl yöntem e, bulacağız? Argümanlarımız neler olmalı? Nasıl geliştireceğiz o argümanları? E, biz çok mu geç kaldık? Bir yerden toparlayamaz mıyız artık bu dili hocam? Hı hı. Hocam, e, yani şimdi tabii bu e, sorularınız gerçekten ürkütücü benim açımdan. Çünkü benim <gülüyor> ya da ben, siz beni ne zannediyorsunuz? Hani öyle Kesinlikle. bir sorayım. Valla <gülüyor> ee, gençlerimizin hocam? Ben elçiyim. Şu an sadece elçilik yapıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, dilim döndüğü kadar söyleyeyim o zaman. Bir hocam, biz bu konuda treni kaçırdık demeyeyim ama tren istasyondan kalktı yani. Belki çok depar atarsak, belki en son <gülüyor> vagonda yetişebiliriz. Ben e, bu alanda kendimizin de e, üretken olmamız gerektiğini ve çok geç kaldı demiştim. Yani sinema, işte bütün sanat dallarında yani ya. ee, yani müzik mesela hocam gerçekçi olalım şimdi yani hani bizim ürettiğimiz müziklere bakın yani klasik <gülüyor> e, dönemi demiyorum o dönemde tabii ki çok güzel şeyler yapmışız ama şimdi yani bir gençten klasik Türk müziği dinlemesine e, özel bir ilgi duymuyorsa beklemiyoruz öyle değil mi? Evet. Yani sanatı biraz ihmal etmişiz hocam. Edebiyatı, sanatı, sinemayı, e, şey, ne bileyim şiiri. Yani şiirde biraz belki bir parça iyiyiz. Çok ihmal etmişiz. O da bizi dilsiz bırakmış hocam. Hep böyle e, fıkıh dili. Bir fıkıh dili var. Fıkıhı aşağılayarak asla asla söylemiyorum. Yani, hani bu halal, bu değil. Onlar işte lanetlik, şu işi yapanlar lanetlik falan. Hani bu dil var, onu o, kullanıyoruz sadece. Biraz daha kendimizi yani e, okuduğumuz e, nasıl diyelim yelpazeyi genişletmek, biraz sanatla e, zenginleşmek gerektiğini, edebiyatla zenginleşmek gerektiğini düşünüyorum hocam. E, nasıl bir dil geliştirebiliriz? E, spesifik olarak konu konu gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Mesela Faraza, siz hani açıkça ee, söylemediniz ama diyelim ki bir eşcinselliğin doğal karşılanması konusunda hmm. i̇şte Netflix sanki adeta sadece bunun için çalışıyor hmm. ama iyi hocam bakın bu yeni değil benim çocuklarım şu anda 30'lu yaşlardalar onlar ortaokula giderken e, hiç unutmuyorum televizyonda bir İstanbul masalı diye bir dizi vardı hmm. ve benim kızım bu diziyi izliyorlardı bize de medya konusunda eğitim veren birisi e, bir akademisyen demişti ki Çocukları medyadan korumanın bir tek yolu var. Onlarla beraber izleyeceksiniz. izledikleri her şeyi ve dezinformasyon yapacaksınız. Yani o izledikleri şey hakkında siz bilgi vereceksiniz. Bak burada şu yapılmaya çalışılıyor, farkında mısın diye. İzlerken değil. İzlerken çok küçük oluyorlar, arada girersiniz. Bu bir İstanbul masalında hocam sorunlar vardı. Aile içi sorunlar. Ve bu sorunların çözümünde herkesin fikir danıştığı ve çok böyle herkese çok yardımcı olan tip eşinsel bakın kaç sene öncesinden bahsediyorum size ve e, şey ulusal kanallarda e, yapılıyordu bu. E, dolayısıyla biz e, biraz seyrettik hocam yani bunlar bizim mahalleye gelmez. Bunlar hiçbir zaman bizim sorun. Mesela uyuşturucu konusuna da biz böyle baktık. Evet. Hiçbir zaman bizim çocuklarımız uyuşturucu kullanmaz e, diye baktık. Ama bizim camiamızın çocukları da aşırı dozdan ölmeye ve bunlar haber olmaya başladı biliyorsunuz. Yani son 15-20 yıldır. Bu e, yani çok büyük bir, çok büyük demeyeyim, abartılı konuşmayayım, ciddi bir danışmanlık almamız lazım hocam bu konuda. Yani şuralar, çalıştaylar yapmamız lazım ama böyle resmi ve soğuk çalışmaları bahsetmiyorum. Hakikaten bu işe gönül vermiş insanlarla, argümantasyon fabrikası gibi çalışacak hani genç evet. arkadaşlarımız, araştırmacılar, bunlarla mutat toplantılar... Bu toplantılarda beyin jimnastikleri, işte efendim şeyler siz söyleyin e, ne deniyor onlara? Yani hmm. Tikten kuruluşlarının e, daha mütevazisini kendi aramızda yapmalıyız. E, bir de benim üzüldüğüm nokta hocam, bu sorduğumuz soruların hiçbirinin içinde doğrudan değineceğim bir şey değil bu ama hepsini dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bizim ülkemizde siz de farkında mısınız bilmiyorum. Bilhassa ilahiyatlarda yani diğer fakültelere bilmiyorum. Ee, çok fazla bir akademiye teşvik var. Yani evet. bütün iyi ve çalışkan insanlar akademisyen olması gerekiyormuş gibi. Evet. Böylece ne oluyor hocam? O ara akademelerde e, işte akademisyen olmayanlar kalıyor. Anlatabildim mi? <gülüyor> Halbuki e, bir lise öğretmeni ne kadar hayati ve kilit bir noktada görev yapıyor. Ondan sonra o akademisyen hadi saygı duyalım, ilim üretecekler, ilim yapacaklar. Akademisyen olanlar hocam, o akademide bir çark var. İşte puanlar almanız için sizin şöyle makaleler yazmanız gerekiyor. İşte o hiyerarşide yükselebilmek için yapmanız gereken işler falan var. Hiçbiri aşağıda ne oluyor diye dönüp bakmıyor. O, o çark içerisinde kendi yükselmesine odaklanmış oluyor. Belki de kaçınılmaz olarak öyledir bilemiyorum. Ama hocam bilen varsa lütfen söylesin. Bakın şu anda bin küsur kişi bizi izliyor. Hocam liseye giden bir çocuğa Şöyle işte 200-250 sayfalık bir kitap okuyabilirim ben diyen bir çocuğa ona hitap edecek ve gerçekten hiç olmazsa topluca bilgi verecek, İslam'ı şöyle topluca anlatan, gerçekten bir gencin diliyle yazılmış bir kitap var mı hocam? Ama bütün kelam tartışmalarıyla ilgili, felsefi tartışmalarla ilgili, hadis tarihiyle ilgili, tefsirdeki ihtilaflı görüşlerle ilgili yüzlerce yüzlerce kitap var hocam. Bakın dikkat edin. Yani toplumumuzun gerçek sorunlarıyla ilgili hiçbir akademik çalışma benim bildiğim, ben biraz takip ediyorum basın, yani kitap dünyasını bildiğim yok. Evet, böyle de bir sıkıntımız var. Çok çok doğru hocam. E, hocam çok güzel gidiyor sohbet. E, ama biraz sualleri şeye getireceğim. Hı hı. E, son kitabınız, son eseriniz. O da e, müsaade, sizden de müsaade aldık hocam. Konuklarımızın son e, kitaplarını sizlerin müsaadesiyle takipçilerimiz bu sohbetten sizin, e, sizi iyi dinliyorlar. En çok etkilendikleri bir cümleyi bu videoyu post olarak paylaştığımızda altına yazıyorlar. Hı hı. Biz onu o, o, yorumlar arasında çekiliş yapıyor gençlerimiz. Oradaki 20 kişiye inşallah sizin e, 99 esma e, sonsuz mana eserinizi inşallah sizin imzanızla hediye edeceğiz şanslı kişiler arasında. Çıkarsa daha çıkmadı hocam. E, işte <gülüyor> yani çıkınca... bakıldı ama dağıtılmadı henüz. Evet hocam onun haberini aldık. Çıkınca ilk, ilk olarak inşallah o şanslı kişilere ulaştıracağız sizlerin de e, doğasıyla. Hocam şimdi oraya geleceğim. Gençlerimiz Hı. onu merak ettiler. İsim ve mana açısından değerlendirelim, değerlendirelim, yani değerlendirecek olursak Esma-ül Hüsnan neden bu kadar önemlidir? Onu koyduk Hı -hı. hocam biraz dursun. Esma-ül bilmek hayatımıza ne katacak? Zira sizin de son kitabınız inşallah çıkacak konuyla ilgili. Şunu özellikle merak ediyoruz biz. E, piyasada bu alanda çok sayıda eser vardı. Buna rağmen siz neden yazma ihtiyacı hissettiniz? Daha da açık sormam gerekirse sizinkini diğerlerinden ay ayıran özellik ne olacak hocam? Evet. E, hocam ben e, Esma Hüsna'ya çok e, özel bir muhabbet ve özel bir önem veririm. Evet. özel bir muhabbet duyarım. 30 yıl önce ilk vaiz olduğumda daha hiç kimse Esma Yusna'nın ne olduğunu bile bilmiyorken camiam, bizim camiamızda demeyelim halkımız arasında değilim. Yani bu kadar çok değilken ben Esma Yusna'nın çok önemli olduğunu mutlaka herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini ısrarla söylerdim. Ve araya taraya bir kitap buldum herkesin de okuyabileceği. Ali Osman Tatlısu merhumun Esma Yusna Şerhi. Onu herkese tavsiye ettim yıllarca. Muhtemelen yaptığı son beş baskıyı falan benim tavsiyemle yaptı. Çok çok tavsiye ettim. Sebebi şu hocam, hemen vakit oluyor, hızlıca cevap veriyorum. İlk açıdan ben çok önemli olduğunu düşünüyorum Esma Yüksel Hanım. Bir Allah hakkında doğru bir fikre varabilmemiz için. Çünkü dinimizdeki Allah inancı, Kur'an'da anlatılan Allah inancı örtüşmediği zaman hocam bizim hayatımızda bu çok derin yarıklar şeklinde görülüyor. Yani şöyle düşünüyorum ben Allah inancını bir açının çıkış noktası gibi düşünün. Yani açının iki kolunun çıkış noktası Allah inancı. Evet. Bu Burada küçücük bir sapma olduğunda bir beş derecelik sapma olduğunda bu açının kollarının vardığı yerde kilometrelerce büyük farklar oluşacak. Yani siz mesela diyelim ki Allah Teala hakkında Allah işte çok merhametlidir, çok şefkatlidir. Efendim bu kadar merhametli bir Rab neden bizi yaksın? Yakmaz. Kullarını Allah yakmaz. Hani böyle düşünüyorsanız, düşünün bütün hayatınız ne kadar değişir yani. Veyahut da beni zaten affetmez. Mesela Allah beni zaten affetmez. Ben o kadar kötü şeyler yaptık ki zaten beni affetmez. Böyle düşündüğünüzde hayatınız nasıl değişir? Kader konusu bu hakeza. efendim. diğer konular böyle. Bir, bir defa Allah hakkında doğru düşünmek bizim doğru Müslümanlığımızın temelini oluşturduğu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki, şirke düşmemek için. Yani çünkü e, şirke düştüğünüzde, inançlarınızda, bu da e, hem sosyal ilişkilerinizde hem Müslümanlığı yaşama biçiminizde çok ciddi inhiraflara, satmalara sebep oluyor. Detaylarına girmiyorum şimdi. İşte derler ki bütün Esma-i müellifleri La ilahe illallah cümlesinde, o tevhid cümlesinde ilah kelimesinin yerine Esma-i hangisini koysanız olur. Mesela La fettaha illallah. Allah'tan başka her kapıyı açan yoktur. Ama bugün insanlar şunu diyebiliyor, hem Müslüman olur. Para her kapıyı açar diyor mesela. Para her kapıyı açar diyen birinin ahlakını düşünsenize, ticaretini düşünsenize, onun yani insanlarla ilişkilerini düşünsenize. Dolayısıyla Esma-i Hüsna bilgisi e, zihnimizi şirkten ve Allah inancı hakkında sapmalardan koruyacağı için bizim bütün Müslümanlığımızın üzerine inşa edileceği bir, sağlam bir zemin oluşturacak. İkinci e, önemli kısmı, yani inanç kısmını anlattım. Şimdi ahlakla ilgili bir e, faydası da olduğunu düşünüyorum Esma-i e, Esma-i bize olan tecellileri biliyorsunuz, varlığın. Gelişi. Bu İbn Arabi'nin teorisidir ama genel olarak Müslümanlar arasında da kabul görmüştür. Yani varlık, heyz-i mukaddes denen, kutsal taşma denen efendim, esmanın tecellisiyle zuhur etmiştir Cenab-ı Hak'tan. Hepimiz bir esmanın tecellisi olarak bu dünyada bulunuyoruz. Ve insanı kamil olmak demek, sizde nispeten yani asıl e, hani mahuli kalehiniz olan isim dışında e, sizden nispeten daha az tecelli etmiş olan diğer isimlerin tecellisi için gayret sarf etmeniz ve bütün Esma-i bir denge içerisinde sizin ahlakınızda görünmesi sizi insanı kamil yapacaktır. Bu açıdan da Esma-i bize bir kişisel gelişim ve ahlak müfredatı verdiğini düşünüyorum. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim, kendimden örnek vereyim. Ben Halim ismine çok ihtiyacım olduğunu hep düşünmüşüm. Yani biraz reaksiyonel, heyecanlı bir tip olduğum için e, Halim ismi yani düşünerek hareket etmek, işin sonunu düşünerek hareket etmek veya mesela işte ne olsun başka e, biraz Cebbar ismine ihtiyacım olabilir. Anlatabildim mi? Yani sizde evet. eksik olan not var. E, bunları görmeniz ve onları tamamlamak için o isimlerin tecelli etmesi durumunda sizde nasıl bir ahlak zuhur eder? Bunu görmeniz sizin kendiniz için bir kişisel gelişim ve ahl İslam ahlakı gelişim müfredat listesi adeta oluşturacaktır. İşte belki bizim yazdığımız isimlerde böyle bir değişiklik olabilir. Bir de ben kitap yazmak için yazmamıştım hocam bunları. Aylık Dergi, Diyanet Aylık Dergi bundan 6-7 sene kadar önce. Benden İsmail Yusna Köşesi yazmamı rica ettiler. Ben de çok severek memnun oldum. Çünkü dediğim gibi 30 senedir anlattığım bir konuydu insanlara bu heyecanla. Efendim ee, onur duydum yani. Hep, hatta her yerde de söylüyorum. Acaba diyorum yani Rabbül Alemin bende nasıl bir hayır bu gördü de beni kendi isimlerini yazmak için seçti yani. Gerçekten hala inanamıyorum hocam bunun kitap olduğuna. Ben dergi olacak bir köşe yazısı diye düşünürken sonra işte bu isimler sonuna doğru yaklaştığında eee dergiden arayıp sağ olsun e, onun himmetiyle onun teşvikiyle oldu bu işler, anmak lazımsını. ismini. E, bunları kitaplaştırmayı düşünüyoruz dedi. Tabii ben, bana sadece şükretmekmişti hocam. Çok. Böyle biz de, biz de şükrediyoruz hocam, heyecanla bekliyoruz inşallah. Herhalde i̇nşallah nasip nasip hocam. Alıp e, ahla inşallah ahlakımıza da yansımasını, yansıtmayı e, nasip etsin. Hocam, e, hı hı. suallerimiz çok ama biraz kısa cevaplı e, sualleri so evet. e, yönetmek istiyorum. Şimdi biyografi ve otobiyografiyle ilgili okumalardan e, sohbetlerimizle ulaşıyoruz zaten ama e, biyografi neden e, önemlidir, niye okumalıyız? E, bir tavsiye edeceksiniz, kimi tavsiye edersiniz demiş gençlerimiz ama yani Hemen kısır. hızlıca söyleyeyim hocam onu. Çünkü şeyde anlatmıştım. TDVPVM'de evet. bir evet. program sadece biyografilerle ilgili. Ben biyografileri şu açıdan önemsiyorum hocam. Çünkü hepimizin bir rol modele ihtiyacı var. Hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Yani e, e, hedefimiz belli olsa bile o hedef doğrultusunda bazen usanmış oluyoruz, yorulmuş oluyoruz. Şartlar nedeniyle bıkmış <gülüyor> olabiliyoruz. E, şey okumak, biyografi okumak hocam bize her zaman teşvik eden bir şey. E, bu, bu, gideceğimiz yolda bize güç veren, bizi motive eden bir şey. Ve mesela biyografi okumaya insanın ihtiyacı olmasaydı Kur'an-ı Kerim'de bu kadar çok kısa anlatılmazdı. Kendimiz sallallahu aleyhi ve selleme önceki peygamberlerin hayatları anlatılarak onu ne kadar moral verildiğini bir düşünün yani. Hani sen, sen yanlış yapmıyorsun. Bak önceki peygamberlere de insanlar karşı çıktılar, iman etmediler. işte onlar dönmediler. Hani diye örnek verdiğini Rabbimizin ben kıssalar, e, siyer ve e, sahabe hayatları başta olmak üzere, yani onlar en başta olmak üzere, yaşadığımız çağdan da biyografi okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar hani tamam sahabeyi anlatalım ama işte dediğim gibi onlar 14 yaşında zaten yetişkin olmuşlar. Yani Erkam bin Ebi, Erkam, yani Peygamberimizin gittiği Darul Erkam'ın sahibi, Peygamber Efendimiz'i evine davet ettiğinde ve evi, Müslümanların paralayla girilen bir üssü haline geldiğinde bu adam 17 yaşındaymış. 17 yaşındaki kişi bugün sabah namazına kaldıramıyorsunuz ya. Yani hocam. Dolayısıyla onları hani bak sen de Darul Erkam'ın sahibi gibi ol. Nasıl diyeceğiz bu gence? O kadar çok arasında uçurum var ki. O yüzden kendi yaşadığı çağdan biyografiler okumasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. İşte benim listem vardır. Mesela Beşir Ayvazoğlu'nun yazdığı biyografi kitapları var. Kısa kısa biyografiler. En azından kendi kültür dünyamızdan isimleri tanıyabileceğimiz. X'in hayat hikayesi mesela gençler için çok ilham verici olabilir. Benim çok etkilendiğim Ali Uygu Kurucu'nun hatıraları Ertuğrul Düzdağ tarafından yazılmış olan. Ondan sonra işte Necip Fazlı'nın kendi hayatını anlattığı kitap var. Muhammed Esed'in Mekke'ye giden yolu var biliyorsunuz. Ee, bu böyle hocam. Yani e, batıdan da, bence batıdan da biyografiler okumak. Yani yazarlar nasıl e, yaşamışlar, neler olmuş. Mesela ben e, onları okuduğumda e, şunu görmüştüm. Acı çekmeden hiçbir zaman hiç kimse büyük adam olamamış hocam. Hangi alanda olursa olsun. Fedakarlık yapmadan, acı çekmeden. Böyle dört başı mamur hayatlardan çok bir şey çıkmamış yani. <gülüyor> Daha böyle çilekeş hayatlardan büyük insanlar çıkmış gibi insan kendi hayatına müthiş oralardan şeyler bulabiliyor, örnekler. Çok Allah razı olsun hocam. Kısa fakat o kadar da faydalı oldu. Hocam, konu, konu dışı ama böyle mini mini <gülüyor> suallerimiz, son üç sorumuz, sualimiz. Okuduklarınızla ilgili not, notları aldığınız defterler dışında sizi sosyal medyadan <gülüyor> takip eden kızlarımız... Bunu sual ettiler. Hususi hayatınızla ilgili tuttuğunuz bir günlüğünüzde var mı? Hani bizimle paylaşmadığınız yani günlük tutma konusunda ben çok tembelim maalesef. Çok e, disiplin gerektiren şey günlük tutmak. Hiç unutmam. E, Elizabeth'in hayatını anlatan bir film vardı. E, Diana'nın öldüğü haberi geliyor. E, Kraliyet sarayına ve Elizabeth hemen e, kalkıyor ve kronik onun işte günlüğü var. Oraya işte onu not alıyor falan. Yani bizde öyle bir disiplin yok. Ve biz hani şey olarak da terbiye olarak da geldiğimiz e, medeniyet hani böyle sen önemlisin, yaşadığın her şeyi yaz falan demiyor. Hatta ben bir vaizenin günlüğünü yazdığımda mesela bunu çok modern bulmuşlardı. Çok modern bir şey. Hani e, diye. E, ben düzenli bir günlük tutmuyorum maalesef. Bir ara rüyalarımı yazmaya çalışmıştım. Onu da tam olarak sürdüremedim. Böyle bölük bölük. Deh on tane defterde yarım yarım başlanmış bırakılmış günlükler var. Evet. <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> hocam. Evet. hocam demişler ki kızlarımız herhangi bir hobiniz var mı? Örgü, müzik, yemek yapmak, hat, gelenekli <gülüyor> sanatlar vesaire. Evet. Ee, çok hobim yok hocam. Ee, el işi yapmayı seviyorum ben. El işi yaparım. Çok güzel. Yani şu an şu sıralar patchwork yapıyorum mesela, küçük yama yapıyorum. Ay maşallah hocam. Son sual, onların suali yine. Takip ettiğiniz veya tavsiye edebileceğiniz Instagram hesapları, YouTuber'lar, YouTube sayfaları var mıdır? Evet, YouTube'da Klasik Düşünce Okulu'nu ta takip ediyorum. Bir de İslam Düşünce Enstitüsü'nü takip ediyorum. Ama bunlar benim alanımla ilgili. Yani herkes, Bunlar yüksek ilahiyat seminerlerinin, eğitimlerinin verildiği yerler. Herkes bunları takip etmek zorunda değil. Herkes kendi alanına göre takip edebilir. Alev Alatlı'yı mesela takip ediyorum. Alev Alatlı'nın konuşmalarını. Enis Toko'yu takip ediyorum. Bir de gençlerin belki ilgisini çekebilir Ya da benim hakkımda bir bu hoca da ne biçim hoca diyebilirler. E, film eleştirileri konusunda Bob'in kafa diye bir YouTube adresi var. Orayı takip ediyorum. Film eleştirilerini <gülüyor> beğeniyorum. Çok... Bir de müzikle ilgili Halidon Müzik diye bir sayfa var hocam. Oradan da klasik müzikler ve çalışırken dinleyebileceğimiz enstrümantal müziklerin şeyi güzel oradaki bismesi. Bunlar YouTube'dan aklıma gelenler. Instagram'dan Merve Şahinkaya'yı herkes bilir. O da çok meşhurdur. Bu çağdaş işte güncel dini sorunlarla ilgili inanç sorunlarıyla ilgili güzel yazıları var. Hatice Acar'ı takip ediyorum. Hatice Acar da şimdi İslam felsefesinde yüksek lisansa başlayan bir ilahiyatçı arkadaşımız. Onun da günlük sorunlarla ilgili güzel yazıları vardır. Ee, Ayşe Serin edebiyatçı olarak takip ettiğim isimler arasında. Ee, Rahşan Tekşin'i severim. Yazdığı küçük küçük paragraflarla günümüzü aydınlatır. Psikologlardan iyi Şeyler PDM, Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin sayfasını takip ediyorum hocam. Bir de ben Kuzey ülkelerini çok severim. Parayu Adaları'nı Norveç'le ilgili, işte Alaska'yla ilgili, oralardaki hayatı anlatan sayfalar var. Oraları takip ederim. Biraz kalem tutkum vardır. Kalem çok severim. Dolma kalem çok severim. Dolayısıyla dolma kalem sayfalarını, Lamin'in, işte Kareko'nun sayfalarını, birkaç kırtasiye sayfasını, kırtasiye alışverişini çok severim. Öyle hocam. Başka ne var? Bakayım not almıştım bunları sorulur belki diye. Çünkü Instagram'da olacağı için. Resimli tarih diye bir şey var. Onu seviyorum. Resimlerle çok eski fotoğrafları vererek tarihi bilgileri anlatıyor. Diyanet Vakfı'nın sayfasını seviyorum. Çünkü Diyanet Vakfı ee, bir şey yapmıyor zannedilen ama çok ciddi, çok büyük hizmetler yapan bir kuruluş Kesinlikle. ben Diyanet bakının varlığı için Allah'a şükrediyorum İslam Ansiklopedisi'nin evet. varlığı için Allah'a şükrediyorum ne kadar sağlam zeminler oluşturdular bize orayı takip ediyorum. TÜRGEV'in eğitimlerini çok beğeniyorum. Yani bu pandemi döneminde en iyi eğitimleri veren sayfa olduğunu düşün iddia edebilirim. Yani çok donanımlılar hakikaten. Hayır. Bütün katılımcıları. Böyle hocam. İşte Orman Mühendisi var. Orman Genel Müdürlüğü'nün sayfasını takip ediyorum mesela. Böyle biraz farklı farklı sayfalar. Evet çok, hocam. Çok güzel. Hocam e, e, Gönül bağımıza hoş geldiniz. Bursa'mıza hoş geldiniz. Çok e, doyurucu bir sohbetti. Gençlerimizle hep beraber çok heyecanlıydık. E, bu bölümünde bir sual etmeden siz bize neler söylemek istersiniz? E, buyurunuz lütfen. E, ben e, bu çalışmaların ne kadar zor şartlarda, tecrübe e, birikimi olmadan, kişisel gayretlerle yapıldığını biliyorum. Hepinizi e, iki cihanda bu yaptıklarınızın fazlasıyla karşınıza çıkmasını temenni ediyorum. Hiçbir şeyden yorulmamamızı, bana demin emekli olmayı sordunuz ya hocam, emeklilikte en yüksek benim için mesela ofis işlerinin ortadan kalkmış olmasıdır. Evet. Yani sadece işte kime ne anlatabilirim, nerede ne anlatabilirim, geriye o kaldı. Ofis işlerimiz bizim biraz yorucudur, biraz üzücüdür bazen. İşte çok çalışan, çok görülmez de başka şeyler görülür falan. Bir şeyler olabilir yani orada. Oralara hiç takılmamasını, hiçbir arkadaşın oralara takılmamasını ee, ve e, Allah için, Allah, ilahi kelimetullah için çalışırken e, şeytanın tabii ki bizi vazgeçirmek uğruna illaki bir şeyler yapacağını, bunlara hiçbir zaman pabuç bırakmamak gerektiğini Efendim ve Allah için yapılan bir işin başarısız olmasının imkansız olduğunu arkadaşlara hatırlatmak isterim. Hepinize hayır dualar ederim hocam. Allah razı olsun, e, gönlünüz var olsun, iki dünyanız aziz olsun. Bizleri çok mutlu ettiniz hocam. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Bursa'dan e, bütün arkadaşlarım adına e, hürmetle selamlıyorum. Ben de hürmet ederim herkese. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar Allah hocam. Allah'a olsun. Siz mukabil hocam. Allah razı olsun. Muhterem gençler, e, değerli kardeşlerimiz, gönül bağımıza, e, gönülle bağlandığımız muhterem hocamız katıldılar, şereflendirdiler. Gerçekten çok doyurucu. Ramazanın ruhuna, bu son günlerin, bu kadri aradığımız e, günlerin ruhuna yakışan çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah tesiri halk olsun. İnşallah Rabbimiz... E, Bizleri bu anlamda toparlasın Bizleri e, şuurlandırsın İki cihanımız aziz olsun İyi ki varsınız Hep beraber hocamızın bu sohbetinden demlendik O dem Her iki dünyamıza da yansıtın, Yansısın inşallah Allah'a emanet olun Gönül bağımızdan hürmetler ediyoruz Muhabbetlerimizi sunuyoruz Türkiye'ye Bütün e, öğrencilerimize Uluslararası öğrencilerimize Sevgili gençlerimize Allah her şeyi e, gönülü eylesin Bugünlerde İslam coğrafyasına inşallah her bir karış toprağına zafer ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bizler çok teşekkür ediyoruz.